Taha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, Taha. Ma zelna alik al li tashaa. Kur'anı sana.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 rahmanu ala'l-arşi O Rahman'dır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. Lahu ma ve ma fil ve ma ve ma Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, Yerin altında olan da O'nundur. Ve in bil kavli fe innehu sirra ve İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. la ilahe ve lehul O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. <gülüyor> Sahi olmadı mı senin haberin? Musa'nın durumundan.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 Sonra sen de helak olursun. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne? O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. قال يا موسى هي تسعى Bırak onu Musa buyurdu. Hemen bıraktı. Bir dene görsün hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu. قال ولا تخف سنعيدها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 onu bir sandığa yerleştirip denize bıraktı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 Softly................ raja'naka ila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 İzhebâ ilâ Fir'aûn'a innehu tâvâ. Gidin Fir'aûn'a, zira o iyice azdı. Fekûlâ lehû tawlen leynen le'allahu yetezekkârû yâhşâ. Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki, aklını başına alır, yahut,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 قَالَ رَبْبُنَ الَّذ۪ي اَعْطَى Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, yüce yaradandır. Buna iyice inan. قَالَ <gülüyor> Firavun dedi ki, peki o zaman,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 Kulu ve rû'u inne fi zalika la ayatin li ulil elbaha Hem sizîn hem devarlarınızı otlatın. Elbette bunda aklı olanlar için ayetler Allah'ın kudretine deliller vardır. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra.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 Halk sabahleyin toplansın dedi. Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi.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 قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِمَّاٰ اَنْ تُلْقِيَ مَنْ Onlar, Musa, İstersen hünerini önce sen ortaya koy, İstersen biz ortaya koyalım, dediler. قَالَ بَلْ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَى Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de görsün, onların sihirleri sayesinde, ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi.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 قالوا آمنا برب bütün büyücüler secdeye kapandılar Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler قال انا له قبل ان اذن لكم انه لك بركم الذي علمكم السحر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 Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur.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 halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Daraca mun sa ila kavmi rabbana قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 قَالُوا مَا أَخْلَثْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَثْنَاهَا Biz dediler,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 onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Qale fezhab fa inne fil hayati an taqul misas wa inne laka maw'idan lan tukhlafe wanzur <gülüyor> ila ilahika alladhi dhilti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 Yevme yunfakhu fi's-sûri ve üfleneceği gün biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan göm gök vaziyette haşredip toplayacağız. إلا إلا Kendi aralarında sessizce konuşurken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 ''İnne leke ve la ve enneke la ve la ''Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın.''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 ve Rablerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. A falim yehdi lham kam ahlakna qablahum min al-qurun yamshun fi masakinim. İn fi zālik l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 hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır. Wa'mur ahlake bis-salati wastabiru alayha la nesalu fe rizqa nahnu narzukuk vel aqibatu lit taqwa. Ve kallu lela yetina bi ayetin min rabbihi. E welem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 de ki, herkes beklemede. Siz de gözleyin bakalım. Doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.